bahar tarih arşev ödevi için 8 bağdan oradan geleceği geleceğimizin Marmara Üniversitesi'nden Benden önceki arkadaşlarımız sürdürülebilirliğin konumlarını yaptılar. Ben onlara ek olarak şunu söyleyebilirim. Sürdürülebilirlik çevre, doğal kaynaklar ve ekonomi arasında bir denge konumayı amaçlıyor. E, i̇nsanın hayatta kalması için de daha ilk çağlardan beri çevre ve bir ilişkisi var. Doğal kaynaklardan faydalanıyor ve bu şekilde hayat, hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben çalışmamız daha çok pratifik ve bilimsel ee, bir tarihsel çerçeve içerisinde hazırlamaya çalıştım. Umarım sıkı dilenmeyecek size. Ee, ekonominin çevre açısından arka planına baktığımızda orta, orta, orta, da, orta da kentlerin geliştiğini görüyoruz. Kentlerin gelişmesi beraberinde nüfus artışını sağlıyor. Nüfusun artması demek, sarımsa e, ürüne daha fazla ihtiyaç duyulması demek oluyor. ve e, o tariften süreç içerisinde hem nüfus artışı hem tarımsal üretimin artması beraberinde zenginliği getiriyor. Bu zenginlik, işte Mertan Pedis e, bir tarif olarak biriktiriliyor ve bundan sonrasının bununla beraber siyasi bazı e, gelişmeler meydana geliyor. Bu zenginliğin peşi sıra yaşama, e, ardınlanma çağrı ve daha sonrasında e, 19. yüzyıldaki daha modern bilimsel gelişmeler açısından çevre konusunda iki önemli gelişme yaşanıyor. Bunlardan birincisi 1850'lerde sera gazlarının keşfi. Biliyorsunuz iklim değişikliği konusunda sera gazları önemli açıklayıcı parametrelerden birini oluşturuyor. İkinci gelişme ise gene 19. yüzyılın sonunda yaşanan ekoloji biliminin kurulması. Bunun ardından gelen ikinci sahamı dedim. Yani 1920'de Henry yani Ford'un e, hayata geçirdiği seri imalat sayesinde e, üretim fazlalığı beraberinde tüketi, tüketimi de artırıyor ve hem üretimin hem tüketimin artması çevre e, konusunu çevre kaynaklarının fazlalığına getiriyor. Ve dünya tarihine baktığımızda bu dönemde yaşanan birinci ve ikinci dünya savaşlarının da sonrasında genel bir, 1960'lardan itibaren genel ekonomik refah dönemi yaşanıyor. Ve bu dönemde kullanan teknolojilerin gelişmesi gene çevreye fazla atık bırakılmasına sebep oluyor. Bütün bu e, süreç geldiğimiz noktada yani 1960'larda ve daha sonrasında e, çevre sorunlarına çözüm olarak üretilen bazı paradigmalar, bazı ekonomik e, çözümler, <gülüyor> bazı, iktisat bazı ekonomik çözüm bazı ekonomik çözümler öneriliyor. Bunlar, bunlar tabii daha öncesinde yani e, klasik öncesi, klasikle ne klasik istatik baktığımızda da bir kesişim noktaları var. Mesela e, hepinizin bildiği gibi Mantoux şu e, etorial. Labor su mal suun geliştirildiği adalar benimler ve bununla beraber nasıl bir örneği insan ve çevre konularını bir arada işleyen konu, e, konular ve tıpkı istatistiklerde da ekonomi kavramı tıpkı ben neyse o hissini yani aydınlanmacı anlayıcı e, düşünür bilim adamlarından Albert Einstein'in hareket kavramını temel alan bir anlayış diye oluyor. Nathan e, kendisinden öncesi dağılıp bilimsel verileri toplayıp e, kendi çağına uygun, kendi birikimlerine uygun bir e, evren modeli geliştiriyor. Bu evren modelindeki senar prensip etki tepki prensibi. Adam Smith, piyasayı evrenin küçük bir modeli olarak görüyor. Nasıl evvel bir kere hareket etmeye başladığında sürekli otomatik olarak hareket etmeye devam ediyorsa Adam Smith de piyasayı bu şekilde görüyor. Ve e, Newton'un etkite piyasasını e, piyasadaki talep ilişkisine benziyor. Nasıl e, tüketiciler, tüketicilerin bir malı olan talebi artarsa üreticiler bu maldan daha fazla kazanmak için piyasa arttırdılar. E, Newton'un etki etki kransına benziyor ancak <gülüyor> üreticilerin fiyatı sürekli arttırması, tüketicilerde bunu aldanmalar geçmesini öncelikler. E, klasiklerden her nefreti geçtiğimizde, ne ekonomiye uzun vadeli analizlerle yaklaşıyorlar, daha kısa vadeli analizlerle yaklaşıyorlar ve bu küresel teori, uzun maddele oluşacak çevre sorunlarının gözden farbolmasına neden oluyor. Tekrar günümüze yaklaştığımızda 1960'larda Kenneth Bowding'in uzay gemisi ekonomisini görüyoruz. Kenneth Bowding uzay gemisi ekonomisi teorisinde e, dünya dışında bir, ortamda yeterli enerji ve atık için yeterli alanı olduğu takdirde sürdürülebilir bir yaşamın olabileceğini anlatıyordu. sürüyordu. Ve bundan sonra gelen, daha çok 1970'lerde güçlenen ama 1910'lardan itibaren de çalışılan bir konu olan entropi konusu var. Yine fizikle ekonominin kesiştiği bir nokta. Entropi, fizikte fermatinamiğin ikinci kanunu. Newton, e, Newton fiziğinde şöyle bir e, açmaz vardı. Newton fiziğinde teorik olarak mekanik süreçler geri çevrilebiliyor. Yani bunu buradan attığımız gibi bunu bu, bu e, mekanik süreci geri dönüzebiliyoruz. Bu şekilde e, açıklamalar yapılabiliyor. Ancak gerçek ekonomik piyasada böyle bir şey söz konusu değil. Yani gerçek ekonomik piyasada olan bir olayı geri döndürmemiz imkansız. En satıyı şöyle basit bir örnek açıklamak istiyorum. Bir orman düşünelim. Orman, orman için hani ekonomik anlamda en, e, en büyük değeri ağaçlar. Ağaçların yakacak olarak değerlendirilmesi veya kelepsi olarak değerlendirilmesi. Biz bu ağaçları yakacak olarak değerlendirip bu enerjisi alabiliriz ya da kelepsi olarak değerlendirip bunlardan ma mağmur elde edebiliriz. Ancak bu ağaçların enerji veya bir malı gırış ...dürüldükten sonra tekrar ağaç haline dönüştürülmesi imkansızdır. Ancak bu ürünlerin ürünlerinin enerji, başka bir enerji biçimine dönüştürüldüğü... ...dönüştürüldüğü sırada bir miktar enerji bağlanır, kullanılmaz hale ...ve doğaya atık olarak bırakılır. Yani aslında çevre ekonomisinde de e, daha matematiksel modellerde bir çalışılan ...en önemli alanlardan biri en önemli sorunlardan biri bu teşkil ediyor. Çünkü e, hiçbir zaman evrardaki bir şey yoksa var olunca vardan yok olunca enerjiler başka bir enerji, enerjiye dönüşüyor. Ama bu enerji dönüşümünün sırasında yüzde yüz verimlilik imkansız. Mutlaka bir kısmın enerji bağlanıyor. Bu uzun anlatılan sonra e, bahsetmek istediğim bir diğer gelişim <gülüyor> noktası, çevre tarzına sevdeleri. Tarzına sevdesini en azından her biriniz yani gelir adaletsizliği ile kalkınma arasındaki e, ilişkinin ters uyu biçiminde olduğunu söylüyor. Ve 1992 yılında bir Osmanlı Kürger e, çevre kirliliği ile kalkınma arasındaki ilişkiyi incelediğinde de buna benzer bir ilişki görüyor. Ve kendi çalışmalarına çevresel közmete eğitim tutum Yani e, kalkınma bir miktar çevre kirliliğine yol açabilir. Ancak bu kalkınma devam ettiği sürekli o çevre kirliliği azalarak biter. Bu, e, bu çalışmaların adına da iki saklı nöteri sorunu veriyorlar. <gülüyor> bir diğer e, çözüm önerisi veya çevreyle iktisat sorunlarının kesişimi geri dönüşüm. Geri dönüşüm aslında geçmişi çok, çok eskilene, milattan önceye kadar önemli bir konu. Çünkü her zaman hangi madde e, sıkıntı yaşıyor insanlık. Ancak bu itibaren, itibara, eee özellikle ilk var e, dünyada ilk önüne çıkışımiyor. New sarı operle bisin çöplerini boşaltamaması problemi ve bunun bunun maliyet olması problemi. Bu yüzden çöpleri ya biyolojik olarak ya e, alüminyum, kağıt, plastik gibi maddeleri tekrardan dönüşüme sokarak tekrar madde niteliği kazuşturarak ürün mühür elde edilmesi. Bunun bir ekonomik alt tepsisi ve ekonomik fiyatası oluşuyor günümüzde. 1970'lerde çevre konusunun en çok e, güçlendiği, ön plana çıktığı günlerde e, taktete alanında çevre eti tartışmaları başlıyor. Etik taktetenin bir haftalığı ve insanın insanlarla olan ilişkilerini inceliyor. Ancak çevre etiği, insanın çevre yolunun ilişkilerini inceliyor. İnsanın insanla olan ilişkileri aslında insanla dünya dünyayı beraberinde geçiyor. İnsanın çevre yolunun ilişkileri incelendiğinde insan doğa merkezli bir bakışla dünyaya bakabiliyor ve doğanın takimi olmak yerine doğanın bir parçası olarak kendini konumlandırabiliyor. Zaten çevre ekonomisinin de temelinde yatan görüş bu insan merkezliliği doğal merkezli görüş oluyor. Tabi e, ekonomik anlamda e, ekonomik kalkınlığa karşı zıt e, görüşleri e, oluşuyor. İlmisel görüşü sanılan çevre ekonomisi, ekonomik kalkın, ekonomik büyümenin devam edebileceğini, çünkü yeni doğal kaynak rezervleri zaman içerisinde bulunabileceğini ya da yeni teknolojiler sayesinde üretimin devam edebileceğini söylerken, ee, yeşil ekonomi, kesinlikle ekonomik büyümenin durdurulması gerektiğini çünkü eldeki kaynak rezervinin buna yetmeyeceği görüşünü ortaya Çünkü Ve işte dış sağlıklılar, marşların dış teorisiyle e, benzer konuları tartışmaya devam ediyorlar. Bunun yanı sıra sürdürülebilir fikir kavramının ortaya çıkmasında bir çevre tarihinde önemli olan birkaç nokta daha var. Bunlardan e, kısaca baksay bir isim olarak bahsedersek. Şerebininçinin oluşması dahilinde 1848'de Henry de Victor'unun Walden e, gibi makalesinin bu makale e, iyi. bu makale aslında çok derin biraz da siyasi da olan bir makale çünkü Henry de Victor aslında bir düşünün. E, hayatının üç senesini Amerika'da Walden görünümü kendinde bir sübe de geçiriyor ve o, o dönem içerisinde insan ve doğa ilişkileri arasında çok düşünüyor. <gülüyor> ee, çok çevre konus ve çevre tartışı konusunda e, sorumlularla makalesine atık yapılmakta. 1948'te ise bilinen bir e, orman ekoloji düşünür olan Avdo Leopold'un bir kum yöresi kitabında toprak etiği makalesi geçiyor. Avdo Leopold toprak, e, toprak etiği konusunda hiçbir ekonomik kaygının e, doğaya zarar vermek için bir sebep olmadı diye 1962 yılında ise dünya çapında çevre konusunun ön plana çıkmasını sağlayan bir kitap yayınlanıyor. Sessiz Bahar. Rachel Carson'ın kitabı. Bu kitapta e, devlete isimli salim ilacının kullanıldığı yerler dışında çok daha uzak ülkelerde ortaya çıkan zararlı etkileri özellikle kullanıyor ve daha birçok tarımsal ilacın e, aslında faydalı olmak için hem e, tarımsal üretimi arttırmak hem de zararlılarla mücadele etmek için e, kullanılmak için aslında uzun vadede ne kadar çok zararlı olduğuna dair birçok örneği yer aldığı kitap. Bu kitap gerçekten dünya kamuoyunda büyük etki yaratıyor ve bundan sonra zaten DDS'nin kullanımına çok büyük sınırlamalar getiriliyor. Bu kitabın etkisiyle e, biraz önce de bahsettiğim bu, e, çevre etki konusunda 1983 yılında Arnhem Norveç'te buluştu. Bu Norveç e derin ekoloji kavramı ortaya attığı bir makale ilanıyor. Derin ekolojiyi Arnhem aslında su olan su ekolojisiyle çatışmaya da ve tabi çevre bilimcinin oluşumu, oluşumunda insan kaynaklı felaketler de çok önemli yeri var. Tabii hepimizin bildiği, hatta iki gün önce yıldönüme olan Çernöbül felaketi. Ee, bunun dışında petrol yuntularının olması ve aslında belki de en önemlisi 1952 yılında Londra'daki smog denen kötü hava koşulları, kötü sis, dumanlı kötü hava sebebiyle toplu özgülerin yaşanması, insanların çevre konusuna dikkatlerinin toplamalarına sebep oluyor. Ve tabi bunların bütün bu sorunlarını da birikmesiyle ve böyle bir mesleği oluşturup çevre kuruluşlarının kurulmasına neden oluyor. Aslında 19. yıldan itibaren özellikle de biraz da 1936 politikalarla milli partlar kurulmaya başlanmıştı ama 1960'lar ve 70'lerin etkisiyle işte e, Greenpeace gibi, WCWF gibi kuruluşlar da kurulmaya başlanıyor ve bu 1979'da Almanya'da Yeşiller Partisi'nin kurulması için bu konunun siyasi aramaya taşınmasına sebep oluyor. Neyse ben yediye geldiğimizde ortak geleceğiniz bir raporu yayınlanıyor. Ben bu çalışmada özellikle ekonomik, ekonomik tarihi açısından baktığımda sürdürülebilirliğin bir liberal ekonomi aracı e, olarak değerlendirilmesinin mi ileriki süreçte faydalı olabileceğini e, yoksa yeşil ekonomi aracı olarak mı kullanılabileceğini izlemeye çalıştım. E, yani benim de bu konuda hani bunun izlenmesini, buna dikkat çekilmesine önemli buluyorum. Çünkü günümüzde artık sadece sürdürülebilirlik değil bunun Bununla beraber işte karbon ayetimizi ya da e, yaşam maliyeti analizleri kavramları da kullanılıyor. E, ekonomik kalkınmanın bundan sonra gideceği yerin sadece biz değil, bizden sonraki kuşakların hayatını etkilediğine etkileyeceği için sürdürülebilirliği hangi ekonomik para biriminde kullanmanın karar verilmesi ve raporlanmasının kesin düşünüyorum. Teşekkürler.